Kardeşlerim, muazzez müminler, uzun yola çıkarken yanımızda nevaleler olur, bir miktar insan yanına para alır, gittiği yerde kimselere muhtaç olmamak, ihtiyaçlarını karşılama adına tedarikte bulunur. Hepimiz yoldayız gidiyoruz Bu yolun geriye dönüşü yok Oradan geri gelip dünyada bıraktıklarımızı kullanma imkanımız da yok Fakat yanımızda alıp götüreceklerimiz Ahiret gümrüğünde kabul olabilmesi için Üzerinde Allah rızası için yapılmıştır mührü olmalı eğer kıldığımız namazlar Allah yolunda verdiğiniz sadakalar Tuttuğunuz oruçlar hacımız, umremiz Yarın kıyamet günü mahşerde, ahiret gümrüğünde Bunlar insanlar alkışlasınlar Abid, zahid, muttaki kul desinler diye yapıldıysa Üzerine Allah rızası için yapılmıştır, mührü vurulmayacak, çöpe atılacak. O ibadetler yük olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize 23 yıllık risalet hayatında bunu da anlattılar. Diyadan amellerini, ibadetlerini koruma noktasında ashab-ı kiramı gece gündüz uyardı, ikaz etti. Bir kıvılcım gibi odun yığınının içinde durur. Yanar, yanar, yanar sonra alevlenir. Bir şey bırakmaz. Haset gibi Müslümanın bütün amellerini riya yok eder. Karınca gibi sessiz gider. Derinlere nüfuz eder. Fark edemezsiniz. Geriye döndüğünüz zaman amel adına, ibadet adına hiçbir şeyin kalmadığını görürsünüz. Riya, ibadetlerimizi, kulluğumuzu, namazımızı, orucumuzu Allah'a ibadet ediyor formatında başkaları bizi görsün, başkaları ölsün, başkaları anlasın diye yapmaktır. Başkaları adına kulluk etmek. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bu ibadetler benim için yapılmadı ki adını yazdın beni anlasınlar dedin şimdi git onun karşılığını onlardan al. Menkane yuri dul hayat ed dunya wazine teha nuffi ilehim aamal hum fihha whum la yuhasun kim dünya hayatını istiyorsa Zinetini arıyorsa, makam, mevki, rütbeye ulaşayım. Beni abit görsünler, salih zannetsinler bana falan yerde müdürlük versinler, makam versinler, genel müdür yapsınlar, başkan yapsınlar, sessinler, ardıma düşsünler, arkamda gelsinler. Eğer böyle bir program varsa, menkane yuridul hayat ed dünya vazinetha onun süsünü arıyorsa, o dünyada yapmış olduğu ibadetlerin karşılığını dünyada bekliyorsa, onların karşılığını hiçbiri eksik olmadan ona dünyada verecek, hiçbiri eksik olmayacak ama ahirette o ibadetlerden okulun nasibi olmayacak. Gelecek. Ya Rabbi namazım diyecek Ya Rabbi orucum diyecek Ya Rabbi nafilelerim diyecek Nerede onlar hepsi vebal olmuş ona Cennete girmesine değil Belki cehenneme girmesine sebep vesile olacak el maktul fi sabilillah ve mutasaddik bi malihi ve al peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah yolunda öldürülen bir adam malını harcayan sadaka olarak veren bir adam Kur'an-ı Kerim okuyan Allah Teala'nın ayetlerini tilavet eden bir hafız bir kâri minberde konuşan bir hatip Kürsüde vaaz eden bir vaiz O da gelecek Onlar da ibadetlerimiz ya Rabbi diyecek Allah Azze ve Celle Yalan konuşuyorsunuz buyuracak Benim için okumadın ki Kur'an-ı Kerim'i. Benim için sadaka vermedin ki Benim için Allah yolunda Cihad etmedin ki Cesur desinler, kahraman desinler, falan ne büyük alim desinler Filan muhacirlere, Haleb'e, Musul'a şu kadar yardım yaptı desinler Adımı anısınlar, bana plaket versinler Ey kulum sen bunları onun için yapmıştın, neden benden karşılığını istiyorsun? Kardeşlerim, maddi hastalıkları görebiliriz Acısı vardır, ızdırabı vardır, doktora gidersiniz Manevi hastalıkları fark edemeyiz Fark edemediğimizden dolayı ölünce bir geriye Dönersiniz, geri gelme imkanınız da yok Her şeyin hak ile yeksan olduğunu görürsünüz Onun için Kur'an-ı Hakimi okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilen evradı ezkarı okurken nerede benim haset hastalığım var Riya hastalığım var gurur, kibir, enaniyet hastalığım var. Ya Rasûlallah, Ya Rabbi benim manevi hastalıklarımı tedavi eder misin diye Kur'an-ı Allah Teâlâ'nın ayetlerine, Peygamber ve Vesselâm'ın buyruklarına o zaviyeden bakma mecburiyetimiz var. Biri Şam'da da 15 yıldır namaz kılıyormuş. Yandakiler diyorlar ki, bu adam 15 yıldır sürekli camiye gelir, nafile namaz kılar. Selam verince dönüyor diyor ki, aynı zamanda 20 yıldır sürekli nafile oruç tutarım. Ahirete gidince hiçbir şey alamaz. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah dediler. Rəşıl yetsedik ve yipb an Adam sadaka veriyor, muhacirlere, Haleb'e, Hımıs'a gönderiyor, Şam'a gönderiyor, Guta'ya gönderiyor ama bu adamın şöyle bir problemi var, istiyor ki beni anlasınlar, meydanlarda, sahnelerde benden bahsetsinler, falan esnaf desinler, filan tüccar desinler, mazlumlara, muhacirlere şu kadar yardım yaptı desinler, Allah Resulü Aleyhisselam duruyor. Ne desin, ne söylesin? Hazreti Cibril, Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini getiriyor. Femen kâne yerucû lika'e rabbihî Müslümanlar, annenin, babanın, kardeşin, çocuğunu bırakacağı, terk edeceği, kıyamet gününde yaptıklarınız sizi kurtarsın istiyorsanız, cennete girmesinize vesile olsun istiyor. O zaman sadakalarınızı Namazlarınızı Nafilelerinizi Falanlar bizi Övsün diye değil Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin Rızasını kazanalım Diye yapacağız Onun için o zaman bulacaksın O halde Riya Birinci olarak övsünler Diye yapar adam A vakfına Üye oluyor B vakfına üye oluyor, C vakfına üye oluyor Yarın oradan yükselecek Müdürdü genel müdür olacak o vakfa bir daire verse bile ahirette hiçbir şey bulamayacak vakıflar kirletilmez dernekler kirletilmez peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabı kiram radıyallahu hanım efendilerimizle başlatmış olduğu bu hayır yürüyüşü hakikat yürüyüşü yükselmek için yüksekte olanların makam sahibi olanların devletlilerin itibar kazanabilme adına, onlardan aferin alabilme adına yapılmaz olmaz olmaz kardeşim. İkinci olarak beni zemeder korkusuyla yapıyor, veriyor ama bir toplantı yapıyorlar Hasan diyorlar. 10 lira verdi, e ben de 20 vereyim diyor, vermezsem benim işimi, hacmimi biliyorlar, o bu kadar verdi, ben aşağıda kalırsam beni ayıplarlar, falan ne kadar cimri adam derler, eğer onun için veriyorsa o da ahirette bulamayacak. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Peygamber Aleyhisselam haber veriyor. Kardeşlerim gidince ahiretten geriye dönüşü yok. Niyetimizi tahsih edelim diye Kur'an bunları taadat ediyor. Üçüncü olarak dünyalık beklentileri var. O beklentileri yapabilme adına falan yere şu kadar veriyor. Hacı bayramda falan gelecek dedikleri zaman sabah namazı doluyor. İbtigâ emardâtillâh Allah Azze ve Celle ezan-ı ile her sabah davet ediyor. Neden gelmiyorsun kardeşim? Falanın rızası için sabah namazına hacı bayrama geliyorsan vallahi karşılığını bulamazsın. Falan görsün beni orada. Falan görürse bu sadık bir adam. Sabah namazına hacı bayrama geliyorsa buna falan yerde falan makamı verebilirim. Eğer onun için gidiyorsa bir Müslüman ya da başka bir beklentisi varsa bunun karşılığını bulamaz. Kardeşlerim... Bir adam riyakar olursa, riya yüzünde olur. Böyle abidler, zahidler gibi başını öne eğer onların yüzlerinde bir sararma hali olur aç kaldıklarından dolayı. Bu da kendisini abid, zahid, muttaki bir kul olarak gösterir. Öyleyse ne ala. Öyleyse onun duasını almalı. Ama kendini öyle gösteriyor milletin rızasını kazanabilme adına yapıyorsa o da amellerinin üzerine benzin döküyor. Ya da riya kişinin sözünde olur. Oturur, yanınızda hemen tekbir, tesbih, tehlil onları yüksek sesle söyler. Tesbihatını ardınızdan arkanızdan gelirken yüksek sesle söyler ki, tesinler falan sürekli evrad-ı ezkar ile meşgul sürekli ibadet eder bunun için yapıyorsa bu adam da ahirette bir şey bulamaz ya da riya onun kıyafetinde olur abidler salihler gibi dervişler gibi meşayi kiram gibi elbise giyer ama ruhu kalbi faciller gibi ise bu adam da ahirette yaptıklarının karşılığını bulamaz kardeşlerim Saabi Keram Radiyallahu anhu ona geldiler. Efendimiz Ali selam terbiye etti, teskin etti, düzeldiler. O reçeteyi aldılar, kullandılar. Hazreti Ömer Radiyallahu anhu efendimiz gece dolaşırdı. Evlerin önünde, evlerin içinde bir sorun var eğer Ömer bununla alakadar olmazsa Yarın Allah Azze ve Celle sorar diye Hazreti Ömer dolaşırdı Yanında kimseler olmadığı halde de dolaşırdı Allah şahit İbtiga emmer Onun rızasını kazanabilme adına dolaşırdı radıyallahu anh Bir eve geliyor Evin içinde eninul mer'a Bir kadının iniltisi var Bir kadın ağlıyor, bir kadın inliyor Bir kadın evde feryat ediyor Kapının önünde bir adam var Ömer radıyallâhân efendimiz sora, Bu ses neyin nesi? Neden içeride bir kadın ağlar? Adam Hz. Ömer radıyallâhân efendimiz'i tanımaz İntalik lihâcetik felâ tesel Yoluna git be adam sorma der Hazreti Ömer sorar ''Adam intalikli hacetik, yoluna git adam ne sorarsın?'' der. Ömer radıyallahu an sormaya devam eder. Bilir ki Ömer radıyallahu an içeride inleyen o kadının hesabını Allah azze ve celle yarın mahkeme-i kübrada mahşerde Ömer'e soracak. Adam kovar Ömer radıyallahu an efendimi sorar. Sonunda dayanamaz der ki biz uzak bir yerden geliyoruz Ömer Emirul Muminin olan Ömer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi olan Ömer Fukaraya Kimi Kimsesi Olmayana Devletin Bütçesinden Paydağıtıyormuş Onu Öğrendik Onu Almaya Geldik Fakat Yolumuz Uzak Eşimi Hamile Şimdi Evin içinde Kadın Yalnız Başına Doğum Yapıyor Bu iniltiler, Eşimin İniltisi Der Ömer kardeşlerim devlet başkanı. Emrinde şu kadar doktor var. Emrinde şu kadar ebe var. Emrese hepsi o kapıya gelecekler. Ömeri radıyallahu an görecekler. Ömer diyecekler. Sen ne büyük adamsın. Medine'de dolaşıyorsun. Nerede bir inilti var? Nerede ağlayan bir kadın var? Mazlum var. Onun imdadına koşan sensin Ömer diyecekler. Ömeri anlatacaklar Medine'de. Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Mısır'da Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizin adaletini anlatacaklar. Ama öyle yapmıyor. Ebelere emir göndermiyor. Doktorları çağırmıyor, evine gidiyor. Devlet başkanının eşine şimdi Farsledi diyorlar. Eve gidiyor, dünyanın en büyük devletinin başında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer Ummu Gülsüm eşi, Ummu Gülsüm Radıyallahu Anh'a'yı kaldırıyor diyor ki Allah Teala sana bu gece büyük bir amelin cennetin kapısını açtı Ummu Gülsüm bunu yapar mısın der Ummu Gülsüm radıyallahu anh'a Bir çocuk dünyaya gelince Neler lazımsa onları alır Yani o çocuğu saracaklar Bezleri alır Hazreti Ömer radıyallahu an eline tencere alır Bir parça bir şeyler alır Kovulduğu kapıya gelir Ömer radıyallahu an efendimizin eşi Ummu Gülsüm eve girer Ömer radıyallahu an iki tane taş alır Taşın üzerine tencereyi koyar Suyu döker, arpayı bırakır. Devlet Başkanı Ömer radıyallahu anh, Gece yarısında, kovulduğu kapıda doğum yapacak lohus'a kadın için çorba yapıyor Ömer, çorba yapıyor radıyallahu anh, Adam hayretle bakıyor kim mu diye. Biraz sonra içeriden ses gelir. Umu Gülsüm'ün sesi. Beşir ya emir al mu'minin sahibek bi ghulamin. Emirul Müminin ve o adama haber ver Allah Azze ve Celle ona erkek çocuk ihsan etti emirul müminin ifadesini kullanınca adam anlar ki kovdu, ekmek almaya, nevale almaya geldi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi dünyanın en büyük devletinin başında olan Ömer'dir Hattab'ın oğlu Ömer'dir adam kaçmaya başlar Hz. Ömer radıyallahu anmek Mekanek mekanek Olduğun yerde dur Eğer sen burada bu evde Yalnız başına O kadın orada ağlıyorsa Bu suç Ömer'in suçu Yarın devletin merkezine gel Neler varsa sana vereyim Kardeşim İmam Hatip'i bitirince Üniversiteyi bitirince Harvard'a gitmeyeceksin Oxford'a gitmeyeceksin Oradaki siyasalları Okursan Obama gibi Katil olursun Yeni gelenler gibi katil olursun Ama Buhari Okursan, Kur'an'a Hakim'i okursan Sonra siyasal bitirirsen Ömer gibi olursun Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın öğrencisi. Ömer gibi olursun Ömer gibi ol İmam Hatipli kardeşim Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç öğrencisi Falanlardan Madalya almak için değil Alkışlanmak için değil Vakıflara Derneklere Falanın rızası için değil Gece yarısında Kimseler yok Kimseler bilmiyor Ama dolaşan Kovulduğu kapıda lohusa kadına çorba hazırlayan Hazreti Ömer gibi ol. Ömer senin önünde yürüsün. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terbiye ettiği Ömer. Allah Resulü Aleyhisselam yüreğimizin tabibi olsun. Kalbimizi ona açalım. Ya Resulallah diyelim. Hasede dair, riyaya dair, gurura dair, kibre dair dünya malına Tamaha dair hastalıklarımız var. Ebu Zerleri, Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri radıyallahu anhum Nasıl terbiye ettiysen, o büyüklerin önünde diz söktük, terbiye olmaya geldik ya Resulallah diyelim.